Hoş geldiniz. Bu videoda ahlak üzerine konuşacağız. Ahlak nedir? Ahlakı temellendirebilir miyiz? Ahlak bizim için neyi ifade eder? Veya bir dine inanmadan da ahlaklı olabilir miyiz? Birçok konu var ve bunların hepsi ciddi konular. Bayağı bir konuşacağız. Hatta bu videoda dedim ama normalde iki video olacak onu da söyleyeyim. Çünkü ahlak üzerine yazdığım yazı bittiğinde bir gördüm ki 80 sayfa 90 sayfa bir şey çıkmış. Ve bunu anlatmaya kalkmak demek iki buçuk saatin üzerinde bir anlatım yapmak demek. Hem bunu yapmak benim için yorucu hem de izleyenler bir süre sonra hayallere dalmaya başlıyorlar. Konuyu unutuyorlar. 40. dakikada kaldım sonra devam ederim diyorlar ve iyice sapıyorlar. Dolayısıyla bu konuyu ikiye bölmeye karar verdim. Burada yine birçok şeyi konuşacağız. Bayağı kafı açan bir video olacak. İkinci videoyla da bu ahlak muhabbetini sonlandıracağız. Öncelikle ahlak sadece insana özgü bir şey değildir. Ahlak kelimesi bu tanım bize aittir ama ahlaklı hareket dediğimiz hareketler doğada zaten varlar. Biz aramızdaki anlaşmalara, bireyler arasındaki ilişkilere, toplumsal kurallara ahlak diyoruz. Bir takım tanımlamalar yapıyoruz ve bunların hepsini dediğim üzere hayvanlar aleminde görebiliyoruz. Mesela ahlak dediğimiz şey eğer yardımlaşma demekse, empati demekse, başkasının iyiliğini istemekse bu yine var. Örneğin iki tane köpek alın, bunlardan birine mama verin, besleyin, diğerini de aç bırakın öyle kalsın. Bu maması olan köpek, diğeri aç kaldığı için, üzüldüğü için ona yardım edecektir, kendi mamasını onunla paylaşacaktır. Bunu yaparken iki amacı olabilir. Bir, kendi türünü korumak, kendisi gibi olan bir varlığa yardımcı olmak ki bu empatidir, yardımlaşma özelliğidir. 2. Yarın öbür gün belki de ben aç kalırım bunun maması olur o zaman da o bana yardım eder diye kendini garantiye almak ki yine burada kendine yardım etmek, karşındakine empati yapmak, o duruma düşebileceğini hesaplamak var ki muhtemelen bunu yapmıyorlar. Ama yapsalar da bir şey değişmezdi. Çünkü bebeklerde bile çok küçük ve konuşmayı bilmeyen bu canlılarda bile eğer iki tane bebekten birine oyuncak verirseniz ve diğerine vermezseniz bebek elindeki oyuncağı diğeriyle paylaşacaktır. Çünkü ağlamasını istemeyecektir. Bu yine empatik bir harekettir. Sadece bu değil, nasıl ki bizde zihinsel veya bedensel engelli insanlar varsa hayvanlar aleminde de böyle hayvanlar var. Yani en kaba tabiriyle engelliler var. Biz nasıl ki bir engelliyi gördüğümüzde yardım ediyorsak, yardımlaşma duygumuz ortaya çıkıyorsa, empati yapıyorsak, aynı şey hayvanlarda da var. Mesela bir sürüde eğer engelli bir hayvan varsa sürü bu hayvana inisiyatif kullanır. Herkesin günde bir tane kuş getirme veya bilmem ne yakalama gibi bir görevi varsa, bir yükümlülüğü varsa bu hayvanda yoktur. Sen yapmasan da olur derler ve o hayvana bakarlar, beslerler ki normalde böyle hayvanlar zayıf halkadır ve elenmeleri gerekir ama hayvanlar aleminde gördüğümüz üzere böyle bir şey yok. Bakın burada hayvanlar eğer kendi çıkarları için yani içten pazarlıklı bir şekilde yardım ediyorlarsa bile yine bir şey değişmiyor. Çünkü zaten bütün hareketlerimizin altında Aynı bu mantık yatıyor. Biz de böyleyiz. Mesela birisine yardım ediyoruz diyelim, sevdiğimiz bir kişi kötü duruma düşmesin diye yardım ediyoruzdur. Çünkü onun kötü durumda olması bizi üzecektir. Dolayısıyla üzülmeyelim diye, vicdan azabı çekmeyelim diye yardım ediyoruzdur. Veya kendimizi mutlu etmek için, ya ben ne kadar iyi bir insanım baksana yardım ettim diyerek kendimizi sevindirmek için, iyi hissetmek için bunu yapıyoruzdur. Ya da cennet için yardım ediyoruzdur. Şöhret için gösteriş yapmak için çevreye iyi görünmek ve takdir edilmek için iyi davranıyoruzdur ya da tabiatımız iyidir, iyi davranmaktan keyif alıyoruzdur. Bu da bir çıkardır. Yani yaptığımız bütün hareketlerde zaten bir çıkar vardır. Biz sadece bu çıkarları gizleyip bunun üstünü yalanlarla örtmeye ve kendimizi ahlak dediğimiz şeyle donatmaya çalışıyoruz. Hayvanlarsa bunu yapmıyor, gayet doğal bir şekilde ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Mesela bugün birisi Beleştiyse, eli ayağı tuttuğu halde, durumu olduğu halde hiçbir şey yapmıyorsa, yatıyorsa, sürekli başkalarının üzerinden geçinmeye çalışıyorsa, herkese bir şey kitlemeye çalışıyorsa böyle bir adamla arkadaşlık yapmıyoruz. Ahlaksız diyoruz, karaktersiz diyoruz, değişik bir tip diyoruz ve dışlıyoruz. Ve hayvanlar da bu konuda bizimle aynı fikirde. Mesela dediğim gibi eğer her gün bir tane kuş getirme gibi bir göreviniz varsa ve birisi getirmiyorsa bedava takılmaya çalışıyorsa bu kişiyi dışlıyorlar. Ya da kişi kuşu getiriyordur ama paylaşmıyordur. Yine dışlıyorlar. Çünkü efendi, ahlaklı, düzgün bir birey olacaksın. Sürüye katkıda bulunacaksın ve kurallara uyacaksın. Yani biz nasıl yaşıyorsak, ne istiyorsak onun gibi olacaksın. Yoksa bizimle bir işin yok. Yani bir bakıma karşılıklı fayda. Sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyım. Böyle devam edelim. Zaten bu gibi örnekleri yani sen bana yardım et ben sana yardım edeyim şeklindeki hayvanlar arasındaki ticareti enayi kuş kazıkçı kuş muhabbetini Fixed Action Patterns videosunda yani DNA videosunda anlatmıştım. Dileyenler ona bakabilir ben tekrara düşmemek adına acımak duygusundan devam ediyorum. Nasıl ki paylaşmak, yardım etmek bunlar ahlaklı şeylerse Acımak, yaptığın hatadan pişman olmak veya yas tutmak da Yine duygulara bakan ve ahlaklı olan şeylerdir. Hayvanlar aleminde de bunun örneğini şöyle görebiliyoruz. Çok belgesel izleyenler zaten denk geliyordur. Bir aslan diyelim ki bir ceylanı öldürür ve sonra ceylanın hamile olduğunu fark eder. Bakar ki karnında bebek var. Aslan o esnada şok olur. Pişmanlıktan kalbi durur ve ölür. Veya yine bir geyiği bir ceylanı öldürmüştür sonra arkadan ufacık bir yavru çıkar. O yavruyu görünce yine pişmanlıktan öldürmüş olmasına rağmen o avı yemez. Orada bırakır gider. Yani hayvanlar da başkası adına üzülebilen ve yaz tutabilen varlıklardır ki birçok hayvan bir yakını öldüğünde çığlık atar, ağlar, mezarı başında bekler bunlar olan şeylerdir. Aynı şekilde siz bir maymunu bir ağaca bağlayın ve o ağacın etrafından bazı hayvanlar geçiyor olsun. Eğer o maymunu yiyecek vahşilikte olan bir hayvan geçmezse yani başka bir maymun veya kedi köpek falan geçerse bu ağaca bağladığımız ipleri kemirmeye ve çözmeye çalışacaktır. Yani maymunu kurtarmaya çalışacaktır. Bu tip şeyler hayvanlar aleminde sürekli yaşanıyor çünkü hayvanlar zaten yardımlaşarak hayatta kalıyorlar. E i̇nsanlar da bir bakıma zaten bu şekilde bugünlere kadar geldiler. Yani hayvanlar da en az bizim kadar hisli ve bizim kadar ahlaklı. Çünkü bu içimizde olan bir şey. Doğada kazanılan bir şey yani evrimsel süreçle alakalı bir şey. Çünkü tek başına hayatta kalamıyoruz. Doğa çok büyük ve birçok tehdit var mecburen kabile halinde yaşamak lazım ve kabileyi korumak için de yardımlaşmak lazım. Bu şekilde ilerledikçe kabile arasındaki hareketleri bu yardımlaşmaya veya kabileye zarar veren şeylere ahlaki veya ahlak dışı hareketler demeye başladık ve kendimizce bir takım tanımlamalar yaptık. Bu tanımlamaları yapmak için de öyle arist olmaya gerek yoktu. Yani çok derin felsefe yapmasak da olur. Çünkü zaten içimizde var. Zaten iyiyi ve kötüyü ayırt edebiliyoruz. Karşımızdaki varlıkların durumunu idrak edebiliyoruz. Siz bugün hayvanlar aleminde bir maymunu alın yine aynı örnekten devam edeyim. Bu maymuna işkence yapın veya öldürün. Bunu gören diğer maymunlar korkmaya, ağlamaya, çığlık atmaya başlayacaklar ve kaçacaklar. Bunu o maymuna zarar geldiği için yapıyor da olabilirler yani üzülüyorlardır veya kendileri için korkuyorlardır. Ya bana da yaparsa diye ama sonuçta bunu anlıyorlar bunun kötü bir şey olduğunu biliyorlar. Aynı şekilde bu empati yeteneği, ayna nöronları vesaire bizim karşımızdaki varlığın durumunu anlamamızı ve bunun doğru veya yanlış olup olmadığını anlayabilmemizi sağladı. Şimdi bir düşünün tıpkı bu yanındaki diğer hayvan öldürülüyor diye çığlık atan hayvan gibi veya karşısında birisi bacak arasına tekme yedi diye canı yanan insan gibi dünyadaki herkesi hissediyor olsaydık şu anda öldürülen Dayak yiyen, tecavüze uğrayan, acı çeken herkesi beynimizde böyle hissediyor olsaydık, ne yapardık? Beyin kanamasından giderdik, yaşayamazdık ki mümkün değil. Bu şekilde hayatta kalmak mümkün değil. Dolayısıyla mecburen bunlarla yaşamayı öğrenmek ve bu güdüleri biraz köreltmek gerekiyor. Bu yüzden hayvanlar aleminde herkes işine yarayacak kadar ahlaklı, İşine yarayacak kadar hissiyatlı. Bazen karşımızdakini düşman görmek veya ayna nöronlarıyla mücadele edip karşımızdakini ezmek gerekiyor. Eğer öyle olmasaydı hiçbir hayvan etobur olmazdı. Kimse başka bir varlığı yiyemezdi. Hatta bitkileri bile yiyemezdik. Ayna nöronları demişken ona da bir gireyim çünkü bugün ahlakı ayna nöronlarıyla temellendirmeye çalışanlar var. İşte bak empati yeteneği vardır. Bana yapılmasını istemediğimi başkasına yapmam vesaire bu yeterlidir. Diyenler var ama o pek öyle bir şey değil çünkü Aynı nöronlarını kandırabiliyoruz Evet doğru bir yakınımıza veya başka bir insana Yolda birisine kırbaç vurulduğunda işkence yapıldığında üzülüyoruz Hissediyoruz bunu kötü bir şey olduğunu anlıyoruz Ama bu Her şey için geçerli değil Çünkü bazen Düşmanımızın ölmesini istiyoruz Hatta sevmediğimiz birisi ölse Zevkten dört köşe oluruz Böyle bir varlık türüyüz Bu yüzden Mesela hiç tanımadığımız insanların ölmesi bizim için pek de bir şey ifade etmiyor. Çünkü ayna nöronlarını kandırabiliyoruz. Ve arenalarda o kadar kişi insanların birbirini kesmesini, öldürmesini nasıl izliyordu? Çünkü karşısındakini insan gibi görmüyordu. Bu benden değil, bu düşman veya bu köle, bu ölsün. Böyle düşünüyorlardı ve alkışlıyorlardı. Yani kimse bizim bugün yapacağımız gibi kafayı çevirmiyordu, iğrenmiyordu, acımıyordu. Yani ahlak son derece esnetilebilir çünkü ahlak son derece kırılgandır. 2000 yıl önce Roma'daki ahlak anlayışıyla bugünkü ahlak anlayışı aynı değil. Bu yüzden zaten kaç bin yıldır hala ahlak tartışıyoruz. Hala net bir şekilde ahlak şöyle temellendirilebilir diyemiyoruz. Çünkü ahlak temellendirilebilen bir şey değil. Ha eğer ahlakın temellendirilebileceğini iddia ediyorsan Ahlak temellendirilebilir ve bu şu yöntemle, şu dinle, şu şekilde olur diyorsan demek ki Diğer yöntemlerle veya başka dinlerle ahlakı temellendirmeye çalışanların hepsini Ahlaksız görüyorsun demektir. Yani bir tek benim söylediğim doğru, bir tek ben ahlaklıyım Benim yaptığımı yapmayan herkes it, köpek, şerefsiz vesaire. Zaten bu yüzden kardeş sen Allah'a inanmıyorsun ya kesin anana bacına yan gözle bakıyorsundur falan diyor millet çünkü benim yaptığım şekilde ahlakını temellendirmiyorsan Demek ki ahlakın yok Millet böyle düşünüyor Şimdi bunu bir geçelim Bir de ahlakı temellendiremeyeceğimizi söyleyen Görüşe bakalım ki ben bu görüşteyim Bu sefer de Ahlakı temellendirebilecek bir doktrin sunamıyoruz ve bu Pek de bir insanın işine gelmiyor Çünkü Herkes kolaya kaçmak istiyor bana bir hap ver Ve kurtulayım Ama dünyanın dört bir yanında Birçok ülke var, birçok kültür var ve farklı farklı ahlak anlayışları var. Dolayısıyla burada temellendireceğin ahlak belki başka bir ülkede o şekilde temellenemeyecek. Biz insan türü olduğumuz için ve düşündüğümüz için, sorguladığımız için ahlak üzerine de yüzlerce kitap yazdık ve bu konuda bayağı kafa yorduk. Ama hayvanlar aleminde bu durum böyle değil. Yani bahsettik bir sürü örnek verdik. Doğal olan buydu ve Ahlak dediğimiz şey toplumun ayakta kalmasını sağlıyordu ama aynı zamanda empati ve empatinin azalması demek daha rahat hayatta kalmak demekti. Bu mantıkla baktığınız zaman birisine yardım etmemek veya bizim ahlaklı olmayan davranış dediğimiz davranışlara bakmak bizi doğaya bakmak raddesine getirecek ve belki de kötülük dediğimiz şey bizim hayatta kalmamızı sağlayacak. Yani esasında ahlak ahlaksızlıktan çıkmış olacak. Bir yerde empati yapmıyor olmak, bencil olmak, etobur olmak yani kendimizi düşünmek bizim evrimsel süreçte gelişmemizi ve bugünlere gelmemizi sağladı. Ve hatta sırf bu yüzden bile medeniyet kurmaya başladık. Bir düşünün bir aslan, kaplan veya başka etçil bir varlık otobur bir hayvanı yediği zaman pişman olmuyor. Çünkü yemek zorunda. Bu kötü bir şey öldürüyor ama hayatta kalması lazım. O şekilde hayatta kalacak. Döngü bu. Veya biz balık tuttuğumuzda ya nasıl balık tutarım ben ya ne kadar kötü bir insanım dur geri atayım diye denize fırlatmıyoruz. Çünkü bunu yemek zorundayız. İyi kötü beslenmek zorundayız. Sadece kendimiz için değil ve çocuklarımız, yakınlarımız ve kabile içinde avlanmak zorundayız. İşte bu toplum için başkaları için avlanmak başkası için tehlikeye atılmak ve çaba sarf etmek ahlaklı hareket diye yorumlandı. Çünkü dediğim üzere ahlak Toplumun ayakta kalmasını sağlıyordu. Esasında ahlaklı hareket diye bir şey yok onu da söyleyeyim. Bir hareketin ahlaki olarak yorumlanması var. Biz yardımlaşma konusunda hat safhaya ulaştığımız için daha egemen bir tür olduk ve dünyayı değiştirmeye başladık çünkü birbirimizi koruyorduk ama tezat da burada ortaya çıkıyor çünkü yardımlaşma konusunda ne kadar iyisek savaşma konusunda da bir o kadar iyiyiz. Zaten bu yüzden savaşlar çıkıyor. Dünya savaşlarıdır, katliamlardır, fetihlerdir veya cihad yapmadır. Bunların sebebi savaşma konusunda da bir o kadar organize olmamızda yatıyor. İlk önce bu savaşları hayvanlara karşı veriyorduk ve kendi türümüzü koruyorduk. Daha sonra doğal yaşamdan ziyade ideolojiler, fikirler, politikalar, ten rengi veya başka etkenlerle sadece kendimizi düşünmeye, daha da bencil olmaya başladık ve başka insan türlerine karşı da tahammülsüz olmaya başladık. Yani güçlendikçe, rahat ettikçe, rahat battı. Ya ben buna niye oyuncağımı vereyim? Bunun rengi farklı, inandığı din farklı, saçı farklı. Ben buna vermem. Hatta onunkini de alayım, bende daha çok olsun. Vesaire vesaire. Bu kafaya girdik ve artık ahlak veya ahlaksızlık diyebileceğimiz şeyleri kendimize göre değiştirmeye başladık. Ben yapıyorsam doğrudur, bu yapıyorsa yanlıştır. Veya ben şu durumda şunu yaparsam iyi, bu yaparsa kötü. Yani ahlak ve ahlaksızlık arasındaki sınırı ihtiyaçlarımıza göre belirlemeye başladık. Ve doğal ve gerekli, doğal fakat gereksiz, hem doğal olmayan hem de gereksiz olan bir takım ihtiyaçlara göre ahlak nerede ahlaktır, nerede değildir bunu sınıflandırmaya başladık. Mesela doğal ve gerekli ihtiyaçlarımıza örnek vermek gerekiyorsa su içmek, yemek yemek. Bunlara mecburuz. Hem doğal hem de gerekli. Çünkü bunları yapmadan... Yaşayamıyoruz ve varsayalım ki çok açız, ölmek üzereyiz. E, bu durumda ne yapacağız? Bir iki ekmek çalmak zorunda kalabiliriz ve bu ahlaksız bir hareket olmaz. Çünkü hayatta kalmaya çalışıyoruz, mecburuz, başka bir çare yok. Fakat doğal ama gereksiz olan ihtiyaçlar da var. Mesela evet açız, yemek yemek zorundayız, ekmek yiyip doyabiliriz ama illa da lan karnım aç hadi gideyim de biftek yiyeyim bari diyerek biftek çalarsak bu ahlaksızlık olur çünkü burada suçumuzu kabul ediyoruz ve bunu mükemmelleştiriyoruz. Yani kasıtlı bir şekilde hırsızlığımızı daha da iyi hale getiriyoruz. Ve bu pek de tasvip edilmiyor. Amacın açlıktan kurtulmak değil, keyifle bir şey yemek, zevk almak oluyor ve bu maalesef problemli. Bir de hem doğal olmayan hem de gereksiz ihtiyaçlar var. Mesela şöhret, güç, para... Zevk, bunun gibi yani her şeyin aşırısı ve bunlar hiçbir şekilde ahlaki karşılanmıyor. Çünkü bunlara doymak diye bir şey yok. Ne para, ne güç, ne şöhret bize yetmiyor. Yetmediği için de bizi yoldan çıkarıyor ve bunları toplum gözünde pek de beğenmiyoruz. Birisi açgözlüyse, gösteriş yapıyorsa, sürekli daha fazla istiyorsa ve hatta bunu yapmak için başka insanları sömürüyorsa... Bu kişi ahlaksız bir kişidir diyoruz çünkü bunlar doğal olmayan ve gereksiz ihtiyaçlar. Egomuza, nefsimize yani kendimize hizmet eden şeyler ve bizim bu ihtiyaçlara karşı takınabileceğimiz iki tane tavır var. Bir, bunları terbiye etmek ki buna hidayete ermek deniyor. Bu tefekkürden geçer. Kendini sorgulamaktan ve kontrol sahibi olmaktan geçer. İkincisi, bunları kullanmak. Doğal ama gereksiz ihtiyaçlar. Bir bakıma terbiye edilebilir. Mesela tamam eğlenmek istiyorsundur ama disko disko partizanı gezmeye gerek yoktur ya da araba ihtiyacın vardır. İlla da Ferrari almazsın. Yemek yiyeceksindir. 30 tane yemek çeşidi koyup bunlardan birkaç tane bakıp sonra çöpe dökmezsin. Yani müsrif olmazsın. İsraf yapmazsın. Çünkü onu bulamayan da var. O bilinçte olmak lazım ve gösterişten kaçınmak lazım. Bunu kırmanın bir yolu mesela zekat vermektir, sadaka vermektir, paylaşım yapmaktır. Çünkü siz elinizdekini başka birisiyle paylaştığınız zaman bir bakıma vazgeçebilmeyi öğreniyorsunuz. Yani maddiyata körü körüne bağlanmıyorsunuz. Bunu bu şekilde doyurduk fakat hem doğal olmayan hem de gereksiz olan ihtiyaçları dediğim üzere doyuramıyoruz. Çünkü güçten bahsediyorsak diyelim ki çok güçlüsünüz yine de yetmeyecek. Daha güçlü olmak isteyeceksiniz, başka hedefler koyacaksınız veya başkaları güçlü olmak isteyince, başkaları yükselince kıskanmaya başlayacaksınız. Kendinizi garantiye almak isteyeceksiniz, beni geçmesinler modunda olacaksınız ve güç sarhoşluğu yaşayacaksınız. Ya da paradan bahsediyorsak ya bu parayı kaybedersem ya başkası benden daha zengin olursa ve bu sektörde beni geçerse diye yine rekabete girişeceksiniz. Elinizdeki parayı korumak adına yine çalışmaya, para kazanmaya ve hatta parayı katlamaya devam edeceksiniz. Ünlüsünüzdür, şöhret sahibi olmuşsunuzdur ama başka birisi de ünleniyordur. Yani papucunuz dama atılabilir, bu yine problemlidir. Daha da ünlü olmaya, sektörde kalmaya uğraşırsınız. Yani bunların hiçbirisi bizi doyuracak şeyler değillerdir. Tam aksine bizi yıpratırlar. Bu yüzden bu ihtiyaçları doyurmaya çalışanlar ve bu tip hareketlerde bulunanlar kötü diye adlandırılırlar. Sinema sektöründe falan da hep kötüler kibirli, güçlü, acımasız, bencil, çıkarcı, kendini düşünen kimselerdir. Mesela şeytan niçin kötüdür? Çünkü kendini beğenmiştir. Ben şundan yaratıldım, o bundan yaratıldı vesaire. Burada bir ego vardır. Böyle anlatılır. Fakat bu zenginliğin, şöhretin veya gücün kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu özelliklerin uygun insanlarda bulunması gerektiği anlamına geliyor. Çünkü Normal bir insanı bu özellikler yoldan çıkarabilir. Tamam bize bunlar yaramıyor olabilir ama belki de çok akıllı, çok zengin, çok güçlü, kendini geliştirmiş bir alim, bir evliya bu güçler tarafından belki de kandırılmaz. Belki de çok geniş gücü olan bir kral son derece adaletli, merhametli ve iyi birisi olabilir. Peki bu mümkün müdür? Yani bunun bir örneğini görmüyoruz ama... Platon'un devletinde baktığınız zaman filozof kral böyle bir kraldır. Çünkü aydınlanmıştır, erdem sahibidir, hata yapmaz, doğru karar verir, egoist değildir, hiçbir şey bilmediğini bilen bir kraldır vesaire vesaire. Gerçekten de böyle bir şey var olabilir mi? Son derece güçlü, bütün kötü özelliklere sahip ama kötü olmayan bir varlık. Dinlere göre evet ve bu kişiler peygamberdir. Bu kişiler hidayete ermişlerdir. Tanrı tarafından seçilmişlerdir. Ve onlar normal insanlar gibi yaşamazlar. Onların ahlak anlayışı normal insanların ahlak anlayışından yukarıdadır. Mesela ben 6 yaşında bir kızla evlensem ahlaksız olurum. Belki hapse atılırım ama peygamber yaparsa problem değil. Çünkü o doğrusunu biliyor. Ben evlatlığımın karısına veya kuzenime ya da kardeşimin karısına, yengeme göz diktiğimde ahlaksız olurum. Her türlü eleştiriye maruz kalırım ama... Eğer peygamber olsaydım ya da seçilmiş kişi olsaydım bütün akrabalarımın karıları kızları hepsi bana helal olacaktı. Şimdi doğal olmayan ve gereksiz olan ihtiyaçları eledik. Bunlar ahlaki değiller ve bunları kontrol etmek mümkün değil. Bunları kontrol edebilecek bir kişi üstün bir kişi olabilir. Bunlar halka yaramaz. Ne kaldı elimizde? Doğal ve gerekli ve doğal ama gereksiz. Doğal ve gerekliyi de eliyoruz çünkü... Açlığımıza, bedenimize, tabiatımıza meydan okuyamıyoruz. Son bir seçenek kaldı. Bu da doğal ama gereksiz olan yani yine gösterişe bakan fazlasını istememizi sağlayan özellik. Bunu da ya doyuracaktık ya terbiye edecektik ama bunu doyurduğumuzda yine ahlaksız olacaktık. Dolayısıyla terbiye etmek gerekiyordu. Ki dinler de ve yasalar da yani toplum da bunu terbiye etmeye çalışır ve bu terbiye etme yöntemine de etik, ahlak kural, gelenek vesaire birçok şey söyleriz. Elinde fazla mal varsa bunu olmayanla paylaş. Açgözlü olma, paylaşımcı ol. Komşun aç yatıyorken sen tok yatma. Bunları düşün, çevrene karşı hassasiyetli ol. Ya da niye bu durumdayım, nasıl bu hale geldim deme çünkü bugün sahip olduğun şeylere bir zamanlar sahip değildin ve bugün bulunduğun konumu bir zamanlar hayal ediyordun. Yani geldiğin yeri unutma. İşte bizim problem yaşadığımız nokta da tam olarak burası. Biz bu aşırılığı veya tevazuyu nasıl kontrol edeceğiz? Sufist mi olmak lazım? Hedonist mi olmak lazım? İlla teist mi olmak lazım? Ne yapmak lazım? Kimileri bu terbiye yöntemini Allah'la, dinle, imanla yapıyor ve hidayet diyor. Kimileri de öz saygıyla, prestijle veya felsefeyle yapıyor ve erdem diyor. İnsan olmak diyor. Çünkü ahlak kişiler arasındaki anlaşmalardan ibarettir. Ben senin malını çalmayacağım, sen de benimkini çalma. Ben karına yan gözle bakmayacağım, sen de benimkine bakma. Ben sana bulaşmayacağım, sen de bana bulaşma. Yani ben bana yapılmasını istemediğim şeyi sana yapmayacağım. Bunu yaparsak zaten gül gibi geçinip gideceğiz, hiçbir şey gerek kalmayacak. Epikür'ün ideal toplumdaki adaleti tanımlayışı aynen böyleydi. Ve yine M.Ö. 500'lü yıllarda... Confucius'un bir öğrencisi olan Zigeng, ahlakı aynen böyle temellendirmişti. Şimdi istiyorsanız, bakış penceremizi biraz değiştirelim ve ahlaka başka açılardan bakmaya çalışalım. Mesela bence ahlak arttırılmış gerçeklik ürünü, yani pek de gerçek bir şey değil. Bunu da şöyle örneklendirebilirim. Biz hayatımızda silahla çatışmaya girmiyoruz, kimseyi öldürmüyoruz ama bilgisayar oyunlarıyla bunu tecrübe ediyoruz, Counter-Strike oynuyoruz ve Çeşitli tüfeklerle arkadaşlarımızla bir çatışma yaşıyoruz. Nasıl ateş edildiğini, ne olduğunu görmüş oluyoruz. Bu da yetmiyor. Gidiyoruz bir savaş filmi izliyoruz. Millet bomba patlayınca ölüyor, kafalar kopuyor. Birçok şey yaşanıyor ve çatışma ortamını böyle tasavvur etmeye çalışıyoruz. Demek ki hakikaten böyle olacak vesaire. Ama gerçekte öyle bir şey yok. Yani kimse çatışmaya girdiğinde Rambo gibi elinde tüfekle 50 kişiyi taramıyor. Etrafta koşturmuyor. Son derece korkuyorsunuz çünkü can tehlikesi var ve birçok kişi de saklanmak istiyor. Zaten bir tane kurşun yeseniz bütün tecrübe, hikaye bitecek. Dolayısıyla bunu konuşmaya da gerek kalmayacak. Ama oyunlarda ne yapıyoruz? Can barı var. 20 tane kurşun yiyoruz yine de ölmüyoruz ve can azaldıkça panik yapmaya başlıyoruz. Yani bir bakıma arttırılmış gerçeklikle sanal bir tecrübe yaşamaya çalışıyoruz. İşte aynı şekilde doğaya baktığımızda, adalete baktığımızda da bu adaletten daha iyisini tecrübe etmek istiyoruz. Tanrı yaratıyoruz, din yaratıyoruz, ahiret yaratıyoruz ve daha üstün bir ahlak oluşturuyoruz. Bir bakıma bizim ahlak kurallarımız veya ahlakı tanımlayışımız, bu mükemmellik, gerçek olmayan ama olmasını istediğimiz bir şey. Yani sahte görüntüden referans verdiğimiz bir şey. Bir bilgisayar oyunundan, bir filmden gördüğümüz çatışmayı gerçek zannetmemiz gibi. Çünkü gerçekten mutlak bir ahlak örneği görmedik. Sonsuz iyi nedir bunu bilmiyoruz ama sonsuz iyi olmaya çalışıyoruz ve bu iyilikle sonsuz bir ödül almaya çalışıyoruz. Bu ödülü bize kazandıracak olan davranışlara da iyi davranış, sevap, ahlak vesaire diyoruz. Ve bunu kutsal kitaplarla veya bir dinle yapmaya çalışıyoruz ama bu da pek bir işe yaramıyor çünkü o dine baktığımızda da yine bunun bir örneğini görmüyoruz aslında. Mesela Tevrat'ta Davut'un Uriye isimli bir askerin karısı olan Batşeva'yı gördüğünü ve kadını çok beğendiği için çağırtırıp ona sahip olduğu yazıyor. Davut kral olduğu için istediği her şeyi yapabiliyor. Hatta bu Uriye isimli askeri sırf karısını beğendiği için ileride problem çıkartmasın mantığıyla ölüme gönderiyor. Bu adamı temizleyin diye yanına mektup veriyor. Ve bu son derece kötü bir hareket. Bunun bir örneği yine Musa'da vardır. Musa bir Mısırlıyı haksız yere öldürür ve sonra adamı gizleyip Mısır'dan kaçar. Saklanır yani çünkü yaptığı şey bir cinayettir. Ve bu kaçış esnasında Tanrı ile karşılaşır, hidayete erer, peygamber olur vesaire. Yani peygamberlerin de hayatı pek de günahsız değildir. Biz kutsal kitapta bize örnek olması amacıyla adı geçen peygamberlere baktığımızda böyle günahlı anlatımları beğenmedik. Bunlar değiştirilmiştir, bunlar iftiradır dedik ve kusursuz bir peygamber yaratmak istedik. Mesela Hristiyanlık bunu şöyle yaptı. İsa'yı Tanrı yaptı. Tanrının oğlu. Hatta kutsal ruhla yıkanmış Logos. Her şeyden önce o vardı. İsa hiçbir şekilde günah işlemedi. İsa son derece kusursuz bir varlıktı ve çarmıhta onu öldürenler için bile dua etti. Tanrım onları affet ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi ve onlar için merhamet diledi. Bu kadar merhametli, bu kadar ahlaklı bir insan örneği verildi bize ve işte bakın eğer ahlaklı, düzgün bir insan nasıl olur diye merak ediyorsanız İsa'ya bakın. Yani tamam fıtratımızda var, kötü olabiliriz. E bir de şeytan var, vesvese veriyor bizi, kandırıyor. Dünya acılar dünyası ama üstesinden gelmek mümkün. Bakın İsa geldi. Biz de ona inanır, onun gibi. Bir yoldan yürürsek biz de onun gibi olacağız ve ahlaklı, düzgün bir insan olacağız. Fikri Hristiyanlığın temeline oturdu. Daha sonra aynı fikri Müslümanlar da aldılar. Onlar da kusursuz peygamber yaratmak istediler ve Nuru Muhammediye ve Levlaki hadisiyle yani Levlake, Levlake, Lema Halakdu Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Alem Muhammed'in yüzü suyu hürmetine yaratıldı. O hatasızdır, mükemmel bir kuldur. Hatta neredeyse tanrıdır diyenler çıktı. Bunu birçok mezhep kabul etti. Ve ahlaklı olmak isteyen bir insanın ahlakı nereden alacağı sorusunun cevabını da sünnetle yani peygamberin yaptığını yapmakla cevaplamaya çalıştılar. Ki Fusilet suresinde vesaire birçok yerde Muhammed de normal bir insandır. Hiçbir farkı yoktur yazar. Peygamber zaten kendisi ben de sizler gibiyim yani ben de günahlıyım ben de her şeyi bilmiyorum dedi. Ama... Biz bunlarla yetinmiyoruz tabii ki biz tanrısallaştırmak istiyoruz. Müslümanlıkta ahlaka referans aldığımız kişi Muhammed'dir. Hristiyanlıkta İsa'dır yani Logos'tur ki bir bakıma tanrıdır. Ama Yahudilikte direkt tanrının kendisidir yani Yahve veya Yehova. Bu yüzden Yahudiler daha ruhbandır ve daha mistik bir anlayışa sahiplerdir. Çünkü onlar direkt tanrıya özeniyorlar. Ey Yahudi tanrısı oyun bozan bir tanrı. Tufan gönderiyor, sözünden dönüyor, hatta Yahudileri üstün ırk kılıyor, başka bir ırkı da köle olmaya layık görüyor. Yahudilere şu civar köye, şehre gidin, orayı yağmalayın ve orayı ele geçirin, oraya yerleşin diyor. Yani savaşı emrediyor ve sırf savaşla alakalı bile 20-30 sayfa ayet gönderiyor. Bu da yetmiyor, Tanrı beden alıyor ve Yakup'la yani Yahudi peygamberiyle güreşiyor ve Tanrı bu güreşi kaybediyor. Yani bir Yahudi güreşerek Tanrı'yı bile yenebiliyor. Zaten İsrail adı da buradan geliyor. Çünkü İsrail Tanrı'yla güreşen demektir ve Tanrı'yı bile devirebilen bir ırkın herhalde her şeyi yapmaya hakkı vardır. Kafa bu olduğu için zafere giden yolda her şey mübahtır gözüyle bakarlar ve kısasa kısas mantığı vardır. Yani çok hoşgörülü veya merhametli olmak gibi bir iddiaları yoktur. Hristiyanlık buna tepki vermek için ortaya çıktı ama bu çıkış biraz problemliydi. İsa'nın öyle yeni bir din getirme iddiası yoktu. O Tevrat'taki gerçek dine dönmeyi öğütlüyordu. Ama başarılı olamadı ve maalesef idam edildi. En azından hikaye böyle. Ve İsa idam edildikten sonra da yaklaşık 300 yıl geçtikten sonra Roma Hristiyanlığı resmi din yaptı ve Hristiyanlık artık başka bir din oldu. Baktığınız zaman öğreti bakımından bile baya farklıdır. Çünkü Plotinus'un suduret anlayışı girmiştir. Budizmin öğretileri yine Hristiyanlığa karışmıştır. Hristiyanlık bir bakıma semavi değil de pagan bir dindir. Hristiyanlıkta İncil ayetlerine baktığınızda bu kısasa kısas mantığı neredeyse hiç yoktur. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin ya da birisi sağ yanağınıza tokat atıyorsa sol yanağınızı çevirin gibi şeyler vardır. Daha sevgi pıtırcıklığı anlayışı var ki bu laftadır. Daha sonra kilise yeterli güce ulaştığında Engizisyon mahkemeleridir, Haçlı seferleridir, birçok olay yaşanacak ve hatta Hristiyanlık bir dönem resmen savaş dini haline gelecek. Bütün bunlar insanların ahlak anlayışının değişmesinden ve vahşileşme ihtiyaçlarından çıkacak. Ki Müslümanlığa baktığınızda bu konuda en azından çok fazla rekabet yaşanmadı. Zaten çöl toplumundan bahsediyoruz. Adamlar yeterince vahşi, bir de asabiye sistemi var. Arap saçına girmiş artık, bütün toplumlar birbiriyle mücadele halinde. Net bir kültür oluşmamış ve Müslümanlık Tevrat'taki birçok ayeti ve İsrailiyatı olduğu gibi kabul etmiş ve kısasa kısas mantığı geri dönmüş. Ki bu kısasa kısas mantığıdır, hırsızlık yapanın kolunun kesilmesidir. Bunun gibi kurallar zaten ta Hamurabi kanunlarında bile vardı. Yani bu Orta Doğu ve Mezopotamya geleneğine ait ritüeller, bir takım ibadet yöntemleri ve inanç türleri esasında çok da değişmeden günümüze kadar gelmeyi başardı. Özetle Müslümanlık ve Yahudilik birbirine bir bakıma benzer anlayışları yakındır fakat Hristiyanlık burada ayrılır çünkü Hristiyanlık Roma'da ortaya çıkmıştır ve biraz laboratuvar dini gibi bir şeydir. Ama diğer bahsettiğimiz dinler bunlar Orta Doğu geleneğini devam ettiriyorlar. Zaten bu yüzden de pek anlaşamıyorlar. İnsanlar genellikle kendilerine benzeyenleri severler, sahip çıkarlar fakat ideolojiler böyle değildir. İdeolojiler kendileri gibi olanları yani rakipleri elemeye çalışırlar ve bu yüzden de bugün mesela bir Müslüman birisine laf edeceği zaman, suçlayacağı zaman İsrail ajanı Yahudi projesi falan der. Böyle bir düşmanlaşma başlamış ve önüne gelen Siyonist, önüne gelen Mason veya Sabataist olmuş. Bütün bu toplumlar gerçek ahlak veya üstün ahlak nedir bunu bilmedikleri için yapay bir ahlak oluşturmaya çalıştılar. Sanal gerçeklik ahlakı veya arttırılmış gerçeklik ahlakı. Nerede bir öğreti varsa bunu biraz daha yorumlayıp ve kendi ortamlarına, ülkelerine, toplumlarına göre tekrardan yoğurup ortaya attılar ve işte mutlak budur, bu evrenseldir, her şey böyle olmalıdır dediler. Çünkü öğretinin ortasına eğer Tanrı'yı koyuyorsanız o dindeki bütün sözler Tanrı'ya ait olur ve Tanrı hata yapmayacak ve en doğrusunu söyleyeceği için de Tartışmaya açık olmaz. Dolayısıyla din ahlakı daha kendi içinde çelişen bir ahlaktır. Çünkü birçok din vardır. Çünkü her dinin ahiret anlayışı farklı. Ahlak anlayışı farklı. Tanrı anlayışı bile farklı. Bunu da geçtim. Tek bir din içinde bile birçok mezhep ortaya çıkıyor. Ve bunlar kendi aralarında bile mutabık olmuş değiller. Yani oturup da din olmadan ahlak olmaz demek abeste iştigal etmek demektir. Çünkü din zaten belli bir ahlak sistemi sunamamıştır ki. Onlarca mezhep ortaya çıkmak zorunda kalmıştır. Bir mezhepin A dediğine diğerisi B diyor. Bir mezhebin helal dediğine öteki haram diyor. Yani bir problem var. Aslında din olmadan da ahlak pek tabii olur çünkü din yokken de ahlak vardı. Bunu hayvanlarda da görüyoruz, bebeklerde de görüyoruz. E vicdanen veya fıtrat din ya da evrimsel süreçte kazanılan bir özellik din ne diyorsanız deyin yine kendimizde bunu görüyoruz. Yani çalmanın veya adam öldürmenin kötü olduğunu bilmek için illa bir taş tablette yazmasına gerek yoktu. Bunu zaten biliyorduk. Ve bunun yanlış olduğunu öğrenmek için illa da bir dine ihtiyaç duymuyoruz. Din bizi ahlaklı bir birey yapmaz. Sadece şu ahlaklıdır bu değildir demekle yetinir ve çoğu zaman din bize ahlak kazandıracağı yerde ahlaksızlığı bile sürükleyebilir. Köleliği normalleştiren veya kadınları ikinci plana atan bir din bize köleciliği, veya sınıf farklarını kabul ettirebilir ve bunlar son derece normal gelir. Kadınları aşağılık varlıklar gibi görürüz. Bizi cennetten kovduran şeytanlar gibi görürüz. Sadece evde otursun çocuk yapsın kafasıyla bakarız. Ve bunların hepsi gelenektir, dindir ve ahlaktır. Çünkü din, toplum ve gelenekler yaşadığımız çevreye, ülkeye ve döneme göre değişmektedir. Dolayısıyla ahlak anlayışımız da sürekli bir oraya bir buraya Evrilmektedir çünkü nesnel bir ahlak yoktur evrensel bir ahlak yoktur ahlak oyun hamuru gibi bir orada bir burada farklı farklı şekillere girebilir örneğin ahlakı erdemlerimiz belirler fakat erdemlerimiz de sürekli değişir erdem bir idealdir bir beklentidir ve her insanda olmasını istediğimiz yüksek bir özelliktir bir insan erdemli ise kötü veya cahil olma şansı yoktur e, 2000 yıl önceki erdem neydi? İyi bir dövüşçü olmaktı. Güzel kılıç sallayabiliyor olmaktı. Çok iyi bir dövüşçüyseniz eğer kötü kalpli bile olsanız öldüğünüzde vikingseniz eğer Valhalla'ya gidiyordunuz. Antik Yunan'daysanız Panteon'a katılıyordunuz. Yani adam yerine koyuluyordunuz. Ama bugün kimseyi iyi kılıç sallıyor diye adam yerine koymuyoruz. Bugün biz hidayete bakıyoruz. Birisi sevap işliyorsa, iyi kalpliyse, merhametliyse bu adam erdemlidir. Bugünkü mantık bu. Yani 2000 yıl öncesinin erdemiyle bugünkü erdem pek de aynı değil. Bizler hayatı kolaylaştırmak adına seçtiğimiz kurallara ve hareketlerimizin sınırlarına yasalar ve ahlak kuralları diyoruz. Şu şekilde davranacaksın ve toplum tarafından dışlanmayacaksın. Tabi bazen bu kurallar pek uyum sağlamayabilir çünkü ahlak sürekli değişmektedir. Başka bir toplumla başka bir medeniyetle etkileşime geçtiğinizde asimile olma ihtimaliniz vardır. Bu durumda da bu geleneği korumak adına ne diyorsunuz? Beyler ben demiyorum. Aha bu diyor. Tanrı'yı gösteriyorsunuz ve artık olay tartışılmayacak bir hale geliyor. Fakat tartışsak da tartışmasak da esasında ahlak kuralları ikiye dayanıyor. 1- Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. 2- Sana yapılmasını istemediğini başkasının istemesini sağla. Yani o buna gönüllü olsun ki Yaptığında kötü bir şey yapmış olma. İkincisini dinler yapıyorlar. Beni o kadar sev ki, bana o kadar inan ki, annenden, babandan önce geleyim. Hatta benim adıma adam öldür. Gerekirse öl, kendi hayatından vazgeç. Bak normalde adam öldürmek kötü bir şey ama ben diyorsam iyidir. Yani cihad yap, fetih yap, milletin kafayı kopar. Yeter ki benim adıma yap. baktığımızda baktığımızdaysa, yani bana yapılmasını istemediğimi başkasına yapmam muhabbetine girdiğimizde ise, ki bu bayağı popülerdir. Bugün ateistler de ahlakı buna dayandırırlar. Ama bu da kırılgandır. Çünkü bana yapılmasını istemediğim. Yani kişiselleştiriyorum burada. Bireyselleştiriyorum. Ahlak dediğimiz şey benim anlayışımla sınırlanmış oluyor. E belki de ben psikopatım kardeşim. Belki de mazoşistim. Ve bedenime mecret vurmaktan hoşlanıyorum. E bu durumda bana acı çektirilmesi hoşuma gidiyorsa. Bana yapılmasını istemediğimi başkasına yapmam. Lafını bana yapılmasını istediğim şeyi başkasına da yapayım lafına çeviririm ve gelene geçene cilet vurmaya başlar. Sonuçta size bir şey yapılsın istiyorsanız hoşunuza giden bir şey yapılsın istiyorsunuzdur. Yani size göre iyi bir şeydir. E benim iyim de acı çekmekse ben de başkalarına acı çektiririm ve bu da ahlaki olur. Ama olmaz diyoruz. Niye? Çünkü başkasının rızasını almak gerekiyor bu durumda. Adam istemiyorsa ona gidip de iyilik yapmak zorunda değiliz. E adam da belki mazoşist. E bu durumda ne yapacağız? Tüm toplum böyle olursa Müslüm Gürses konserlerindeki gibi her tarafta ciret gezmeye başlar. İşte bu yüzden ahlakı bireyselleştirmiyoruz. Çünkü ahlak bireyselleştiği zaman dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar ahlak var demektir ve bu şekilde yaşamak pek de kolay değildir. Ahlakı çoğunluğa, topluma göre belirliyoruz ve Milletin de mazoşist, sadist veya başka bir ist olmaması için dua ediyoruz. Aynı şekilde dua etmek yetmeyeceği için bunu garantiye alıyoruz. Şunları şunları yapanlar hapse girer, idam edilir, başına şunlar gelir o yüzden yapmayın. Mesela hırsızlık yapmak yasaktır, günahtır, suçtur. Çünkü serbest olursa e bu durumda herkes hırsızlık yapar ve sürekli birbirinden çalan bir toplum ayakta kalamaz. Yani özetlemek gerekiyorsa ahlak... Toplumun işine gelen şeydir. Çünkü ahlakı bireyselleştirdiğimiz zaman temellendirmek mümkün değil. Öyle bir ihtimal yok. Bu durumda ne yapıyoruz? Ahlak ve etik arasında bir ayrım yapıyoruz. Etik kişiyi ilgilendiren ahlaki kurallardan ibaret oluyor. Mesela benim mazoşist olmam veya başka bir şey olmam etiğime bakar. Kişisel karakterime bakar. Çünkü ben toplumu, yasaları çok da umursamıyor olabilirim. Hapse gireceksem gireyim. Bana ne deyip milleti... Bilmem ne yapabilirim. Bu yüzden burada kendimi engellemek adına kişisel gelişmişlik, karakter özelliğim, inandığım din, belki de Tanrı'ya güvenip alacağım ahlak ki onu konuşacağız. Bunlar beni baskılayabilir. Ama ne kadar baskılayacağı da ahlakıma değil etiğime bağlı olur. Aslında niçin kötü olmamalıyım sorusunun cevabını etik veriyor. Fakat etik topluma indirgenemez. Çünkü etik bireyseldir ve bir tek beni ilgilendirir. Benim aldığım eğitim, kişiliğim vesaire, benim etik anlayışımdır. Ama benim etik anlayışım başka birine göre sapkınlık olabilir. Çünkü kafası o kadar basıyordur. Ahlakın şöyle bir avantajı var. Biz kişisel düşündüğümüz zaman sürekli hesap kitap yapmak, doğruyu bulmak, hakikat peşinde koşmak zorundayız ve bunu herkes yapmıyor. Ama ahlaka baktığınızda zaten bir paket var. Yani o toplumun zaten bir anlayışı var. Politikacılar, devlet zaten bunları belirlemiş. Bir gelenek oluşmuş şunu şunu yap şunu şunu yapma demişler ve uyup uymamak kalmış sadece ki bu kolay bir şeydir. Mesela bu bizi şöyle avantajlı hale getirir. Ben kendi başıma bir suç işlediğim zaman bu suç olur ama devlet adına yaparsam veya bir güruh halinde yaparsak toplumsal bir harekete girişirsek bu ahlak olur. Hatta bir tek ahlak olmakla kalmaz adalet olur. Sen kendi başına birini öldürdüğünde hesabını veriyorsun. Hapse giriyorsun. Ama bütün ülke, bütün toplum başka bir ülkeyi katlettiğinizde, milyonlarca kişinin kellesini kesip de kule yaptığınızda pek de problem olmuyor. Veya bir akrabanı birisi öldürmüştür ve intikam almak istemişsindir. Kan davası muhabbetine adamı öldürürsün ve hapse atarlar. Ama hükümet bir suçluyu kendi isteğiyle idam ettiğinde herhangi bir problem olmaz. Buna adalet derler. Yani ne ahlaklı ne değil bunu tartışmadan önce ne iyi ne kötü ne adil ne değil bunu konuşmak lazım. Ki bu da baya bir zaman alacak ama ben özetleyerek geçeceğim. Basitçe iyi ve kötü de özneldir. Çünkü bana göre çok iyi mükemmel bir insan başkasına göre şerefsizin teki olabilir. Benim kahramanım. Karşıya göre düşman, diktatör, katliamcı olabilir. Baktığımız yere göre gördüğümüz şey de değişiyor ve ne iyi ne kötü kesin bir cevabını veremiyoruz. Çünkü bu özneldir, görecelidir, tıpkı ahlak gibi sürekli değişir. Bizim iyi ve kötü dediğimiz şey toplumun o günkü kararlarına göre, değerlerine göre belirleniyor. Diyelim ki benim için iyi olan şey kendi çıkarıma hizmet etmektir, kendimi zengin etmektir, kendim için uğraşmaktır. Ama toplum için iyi olan şey topluma hizmet etmektir. Yani kendi çıkarıma değil başkalarının çıkarına uğraşırsam doğruyu yapmış olurum, iyilik yapmış olurum ve ahlaklı davranmış olurum. Başkalarına iyilik yapan, fedakarlık yapan, başkaları için sürekli ter döken insanlara iyi kalpli, merhametli, cennetlik adam diyoruz. Ama burada bir problem var. Yani başkasının çıkarına hizmet etmek iyi de kendi çıkarıma hizmet etmek niye kötü? Ben insan değil miyim? Bunun da cevabını şöyle veriyorlar genelde. Ya sen şimdi başkasına çalıştın ya. Başkasına yardım ettin, fedakarlık yaptın. E bir başkası da sana yapacak. Dolayısıyla zaten başkaları seni düşünecek. Senin kendini düşünmene gerek yok. Sen hayatını başkaları uğrunda harcayacaksın. Zaten başkaları da hayatlarını senin uğrunda harcayacaklar. Böyle sürekli dönüp duracağız. Ama bu kaçamak bir cevaptır ve ütopyadır. Herkesin kendini başkasına adayacağını nereden biliyoruz? Hiç mi birisi çıkıp da ya kardeşim bana ne ben bunları tanımıyorum demeyecek? İllaki olacak ve bu düzen kırılacak. E bu durumda bu topluma uymayanlara ne yapacağız? Hapse mi atacağız? Sürgün mi edeceğiz? İdam mı edeceğiz? E ahlak nerede kaldı? Sokrates cahilin ahlakına kötülük, alimin ahlakına da iyilik demiştir. Çünkü alim daha doğruyu bileceği için daha iyi bir ahlak getirebilir ki bu mantıkken doğru. Biz bugün bilgiyi kitaplardan, alimlerden, evliyalardan vesaire oradan buradan öğrendiğimizi düşünüyoruz. E baktığınız zaman kötü kalpli bir evliya var mı? Yani şerefsiz her türlü pisliği yapan bir evliya tanımı var mı? Böyle bir alim olabilir mi? Hala aksakallı, beyaz kıyafet giyen, kendini millete adamış varlıklar görüyoruz, değil mi? Çünkü erdemli olmak, ermiş olmak bunlarla ilişkilendirilmiş. Sokrates ahlaksızlığı cahillikle birleştirmiştir çünkü bir kişi cahil olduğu için kötülüğü iyi zanneder. Yani iyiliğin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu idrak edememiştir ve kendi çıkarı için uğraşmaya başlamıştır. Bu da cahilliktir çünkü adam kendini ve kendi kıymetini bilmiyordur. Kötülük yapması, bencillik yapması, hırs veya ihtiras peşinde koşması, aşkı memnu ayağına takılması kendine hakarettir. Dolayısıyla bu adam daha kendini bile tanımayan bir cahildir. Eğer bu cahiller, kötüler iyiliğin ne kadar iyi olduğunu bilselerdi, iyi olacaklardı. Ama maalesef o hidayete ermemişler. Ve kişi süper zeka olsa bile yine de iyiliğin cahili olabilir. Yani çok da kötü bir mantık değil ama baktığınızda yobaz mantığına geliyor. Bugün bir dindar da yav Einstein veya Tesla istediği kadar akıllı olsun, insanlığa hizmet etmiş olsun, adam benim dinimden değil, demek ki geri zekalı diye düşünüyor. Sokrates'in buradaki farkı şu. Sokrates bir dinle ortaya çıkmıyor. Benim söylediğimi yapmayanlar geri zekalı, kafir, cehennemlik vesaire demiyor. Sadece iyi ve kötü nedir? Ahlak, erdem vesaire bunları öğrenmeye çalışıyor. Ama bu da bir yere kadar çarpıtılabilir. Çünkü bazen toplum ahlaksızlığı ahlak diye öğretir. Ben kötü bir şeyi iyi diye öğrendiysem ve sevap işliyorum zannederken günah yapıyorsam ne olacak? Ya da benim ahlak anlayışım tamamen yanlışsa ne olacak? Diyelim ki bir toplum komple köleci ve her gün onlarca kişi kırbaçla öldürülüyor. Ve ben bu toplumda çıkıp diyorum ki Kölecilik yanlıştır bunu yapmayın ben bunu söyleyince ahlaksız olacağım o toplum beni dışlayacak veya bana kötü diyecekler aptal diyecekler şimdi ben köleciliğin faydalarını idrak edemediğim için mi yani bu iyiliğin cahili olduğum için mi ahlaksızlık yapıyorum karşı geliyorum yoksa bu köleci mantığın ahlaksız olduğunu fark ettiğim için mi yapıyorum esasında köleciliğin kötülüğünü fark ettiğim için bunu yapıyorum fakat toplum bana iyiliğini fark edemediğimi, hatta hain olduğumu söyleyecek. Anlayacağınız iş yoruma kalıyor çünkü sürekli yeni bir yorum yapmak ve kendimizi haklı çıkartmak gibi bir özelliğimiz var. Maalesef insan gerçeği arayan değil, gerçeği bulduğunu zanneden bir varlıktır ve buldu zannettiği gerçek de bir arayıştan ibarettir. Çünkü bütün gerçek kavramlarımız tıpkı ahlak kavramlarımız ve kurallarımız gibi yanıltıcıdır. Hayat. Kendisini sürekli bir aldanış olarak sunar ve biz hayatımızda birçok şeyi önemli zannederiz, peşinden koşarız, yüksek ideallerimiz vardır, hedeflerimiz vardır ve bu hedeflere ulaştığımızda çok da anlamlı olmadığını görürüz. En yüksek mutluluğun bile etkisi 3 gün 4 gün sonra geçer. En yüksek ahlak da bir gün bitmek zorundadır çünkü ahlak tabiatından taviz vermek demektir. E ne kadar taviz veriyorsan ver, bu tabiat bir gün ortaya çıkacak. Tıpkı Giges'in yüzüğü muhabbeti gibi. Devlet kitabında anlatılır, daha önce bir iki videomda örneğini verdim. Özetle eğer karşılığını almayacak olsak, yani yakalanmayacak olsak, ceza ödemeyecek olsak, kimse bilmeyecek olsa ve görünmezlik yeteneğimiz olsa bir politikacıyı öldürmek veya en azından markette bir iki şeyi aşırmak son derece normal olurdu. Çünkü kimse görmeyecek, kimse bilmeyecek ve utanmaya gerek kalmayacak. Eğer öz saygımız da pek yoksa her türlü pisliği yapmak çok daha kolay olacak. Ki bunun en büyük kanıtı da bu böyle olmadığı halde yani hapse girdiğimiz, ceza aldığımız, rezil olduğumuz halde ceza çekeceğimizi bildiğimiz halde kötülük yapıyor olmamız. Bugün birçok kişi sonunu bile bile yine de suç işliyor ve Hayatını hapishanelerde harcıyor. Bugün hapishanelere gidin bakın belki de binde biri bile ateist değildir oradaki insanların. Sorsanız hepsi elhamdülillah şuyum buyum diyecektir. E, bu insanlar hem bu dünyada ceza alıyorlar hem de öldükten sonra yanacaklar. Adam Allah'a iman ettiğini, cehenneme iman ettiğini söyleyerek nasıl oluyor da can alıyor veya tecavüz ediyor. Yani ateşin içine balıklama atlamak nasıl bir delikanlılıktır veya enayiliktir. Din bize bir ahlak veriyorsa bu durumda o ahlak kurallarının dışına çıkmak söz konusu bile olamaz. İhtimal yok. Şöyle düşünün. Diyelim ki markettesiniz ve etrafınızda yüzlerce kişi var ve herkes de size bakıyor. Tıpkı bir sahneye çıkmış biri gibi. Yani tamamen ilgi odağı olmuş durumdasınız ve buna rağmen hırsızlık yapmaya çalışıyorsunuz. Çalacağınız şeyi çaldığınızı herkes görecek. Kameralar, insanlar... Anında engelleyecekler, rezil olacaksınız. Yani hiçbir işe yaramayacak, yakalanacağınızı bile bile birileri bakıyorken hırsızlık yapar mıydınız? İşte bir dine inandığını söyleyip de yine de günah işlemek aynen böyledir ve bu kadar büyük bir tezatlık barındırır. Çünkü Allah bizi sürekli görüyor ve yaptığımız her şeyin cezasını çekeceğiz veya ödülünü alacağız. Mantık buysa ahlakını Allah'tan alman gerekir. Ama ahlakını Allah'tan alan biri de günah işlemez. Eğer insanlar inandıkları halde hala günah işliyorlarsa demek ki din ahlak verici bir özelliğe sahip değil. Şimdi buna şöyle iki cevap verilebilir. Bir hayır, insan inanabilir ve yine de günah işleyebilir çünkü insan tabiatı gereği kötü bir varlıktır. Fıtratımız da vardır. Özgür irade bizi bazen farklı yollara götürür, şeytan bizi kandırır vesaire vesaire. İki, kişi inanır, Allah'ına bağlıdır, dinine güvenir, ibadetini yapar ve hata yapma hakkına güvenir. Yani bir hata yaptım, beni affet Birin cevabını şöyle verebiliriz. Şimdi mademki fıtratımızda var, tabiatımız kötülük yapmak üzerine kurulu. İnansak da, Allah'a güvensek de, cezayı bilsek de yine de kötülük yapıyoruz. Çünkü kendimize hakim olamıyoruz. E, bu durumda din bize pek de bir şey katmıyor olur. Çünkü... İnandığın halde her türlü tabiatına uyum sağlayacaksan ve kötülük yapacaksan e inanmasan da yaparsın. Burada inanmak pek bir şey değiştirmiş olmuyor. Sadece kendini kandırmış ve kılıf uydurmuş oluyorsun. Yani Allah olmadan da ahlak mümkündür. Çünkü Allah varken de pek bir ahlakınız yok. İkinin cevabı ise şöyledir. Yani ben Allah'a güveniyorum, merhamete güveniyorum, tövbe etmeye güveniyorum diyorsanız ve bu kafayla günah işliyorsanız, en azından buna güveniyorsanız, e bu durumda bir dine inanmak sizi ahlaklı yapmanın tam tersini ahlaksız yapar. Çünkü nasıl olsa affedilirim kafasıyla izinli olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bakın bugün birçok ateist yardım kuruluşuna derneklere üye olur ve iyilik yapar. Çünkü adam bu iyiliği Allah için veya cennet için yapmaz, kendi için yapar. Kendini tatmin etmek adına yapar ve birçok hacı hoca da imanlı insan da. Hacıdan döndükten bir ay sonra kiracısı kirayı ödeyemiyor diye evden atar, kapı dışarı bırakır. Bugün 60-70 yaşında insanlar, yani bayramda elini öpeceğimiz tipler, yolda sokak köpeklerine tecavüz ediyorlar. Bu insanlar cuma namazına gidiyor, ibadet ediyor, dışarıya dindar görünüyor. Ama içeride öyle değil. Çünkü din kimseye ahlak vermiyor. Arkadaşlar anlayacağınız üzere iş insanlıkta bitiyor. Eğer insan olmayı öğrenmediyseniz, Hangi dine inanıyorsanız inanın hiçbir işe yaramayacak. Ve insanlıktan nasibinizi almışsanız da hiçbir dine inanmadan da son derece ahlaklı olabileceksiniz. Bakın şu bir gerçektir. Ne olursa olsun öyle İsa gibi ya da Nur-u Muhammediye anlayışında olduğu gibi günahsız bir insan olma şansımız yok. İlla ki bir yerde bir kötülük yapacağız bu doğru. Zaten bu anlayışı dinlerde de görebiliyoruz. Biz cennetten kovulduk, günahı öğrendik ve günahlı doğuyoruz. Günahlı doğduğumuz için de zaten doğuştan cehennemi hak ediyoruz. Din mantığına göre bu böyledir. Biz bu hayatta cehennemlik olmadığımızı kanıtlamaya çalışıyoruz. Yani cenneti hak etmeye çalışıyoruz. Olay bundan ibaret. İsrailiyat ve Yahudi teolojisi, Hristiyan mantığı bunu anlatır. Ve cennetlik olduğumuzu kanıtlamak için bu dinler... Onlara inanma koşulunu öne sürerler yani bana tapıyorsan bana inanıyorsan cennetliksin. fakat bu hiçbir şeyi değiştirmez ki bununla alakalı örnekleri de ver ver bitiremeyeceğiz ve ne kadar örnek verirsek verelim Hayır onlar gerçek müslüman değil hayır onlar gerçek mümin değil o yüzden böyle davranıyorlar diyecekler fakat gerçek bir müminler de bunu da hiçbiri gösteremeyecek çünkü öyle birini bulmak mümkün değil. Zaten bu yüzden arttırılmış gerçeklik örneğini verdim ve bilgisayar oyunlarından veya aksiyon filmlerinden çatışma ortamını öğrenme örneğinden bahsettim. Biz dinlerden oradan buradan ahlakı ve Allah'ı öğrenmeye çalışıyoruz. Fakat hiçbirimiz doğru dürüst öğrenemiyoruz. Bu yüzden de pek bir işe yaramıyor. Ya tamam güzel konuşuyorsun da işi garantiye almak lazım. Ya varsa o zaman ne yapacağız? Belki de Allah gerçektir. Ben Allah'a inansam ve öldüğümde hiç olsam bir şey kaybetmiyorum. Ama Allah'a inanmazsam ve öldüğümde Allah gerçek çıkarsa ayvayı yedik. O yüzden inanmak daha mantıklı diyenler vardır ki bunun ne kadar saçma olduğunu zaten bir podcast videosunda anlatmıştım bununla alakalı ya varsa sorusu üzerine 30 dakika civarında konuşmuştum. Onun da linkini açıklamaya koyarım. Şimdi devam edelim. Özetle ahlakı temellendirmek mümkün değildir ve ahlakı dinle veya başka bir şeyle temellendirdiğimizi zannetmek de bir yalandan ibarettir. Çünkü böyle bir şey yoktur. Ahlak politikadır, kuraldır, anayasadır, gelenektir öğrendiğimiz şeylerdir ve bizden beklenen şeylerdir. Atalarımız ve büyüklerimiz bizden ne istiyorsa onu yapmak ahlaklı olur ve millet neyi beğenmiyorsa bu da yanlış olacaktır. Kriter, millet, insan vesaire olduğu için mutlaka hata yapmak zorunda kalıyoruz ve ahlakı hiçbir şekilde temellendiremiyoruz. Bu yüzden de ya işte bak kendini ölçüt aldığın için yani insana, topluma, devlete baktığın için hataya düşüyorsun. Çünkü insanlar arasında akıl farkı var, toplumlar arasında medeniyet farkı var, benim ahlakım ona uymayacak, onun ahlakı bana uymayacak bir türlü orta yolu bulamayacağız ve savaşmak zorunda kalacağız. O zaman ne yapalım? Biz her şeyi bilmediğimiz için yani hatalı olduğumuz için her şeyi bilenden ahlakımızı alalım. Yani Tanrı'dan. O zaten her şeyin doğrusunu bilecek, hata yapmayacak ve bizim için en doğrusunu bize söyleyecek. Bu durumda kutsal kitap ne diyorsa o doğrudur. Allah şunu şunu yapma diyorsa yapmayacaksın. Şunu şunu yap diyorsa yapacaksın ve gerisini pek de düşünmeyeceksin. Ki bu da pek bir cevap vermez. İslam felsefesi bunu söylemiştir ancak bu da şöyle bir problem çıkarıyor. Abi dünyada 4000 tane din var ve Mısır'ın, Tibet'in Ölüler Kitabı, Antik Maya'nın kutsal kitabı birçok dinde, birçok toplumda kutsal kitap yazıldı. Yani dünyadaki tek din öyle İslamiyet falan değil. Bu durumda hangi tanrı, hangi din, hangisi doğruyu söylüyor? Bütün dinleri araştırmak lazım, dinler tarihi okumak lazım, felsefe okumak lazım ve 40-50 yıl Burada tahsil yapmak lazım. E ben 50 yıl uğraştıktan sonra ahlakı bulsam ne olur, bulmasam ne olur? Öleceğim zaten. Neyse sanırım yeterince konuştuk. Herhalde bir saat olmuş olması lazım. Birçok şeye değindim ve değinmediğim daha birçok şey var. Bunları da ikinci videoda ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Etik ve ahlak arasındaki fark, ahlakı tanrıdan almak, din ahlakı bunların hepsini konuşacağız ve Zannediyorum ki ikinci videoyla şu ahlak muhabbetini güzel bir şekilde noktalayacağız. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.